Herkese merhabalar Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Hrant 5 yıldır yok ve bugün davanın son duruşması gerçekleşti. Dinlediğiniz bir kayıt program şu anda o yüzden siz dinlediğinizde belki sonuçta açıklanmış olacak. O yüzden sonucu da heyecanla bekliyoruz şimdiden. Bu hafta sonu Durden'in düzenlediği bir e, forum vardı. Hrant'ın Mücadele Mirası isimli bir forum. E, Birçok konuşmacı vardı Hrant'ın arkadaşlarından ve herkes mücadele mirasını ve bu davar sürecinin aslında bize toplumsal olarak neler kazandırdığı ve belki de bireysel mücadeleler ve bireysel kazanımlardan da. Konuşuldu. Konuşmacılar arasında Ahmet İnsel, Aydın Engin, Cafer Solgun, Cengiz Aktar, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Garo Paylan, Roni Marquez, Ufuk Uras, Yasemin Göksu ve Yasemin İnceoğlu vardı. Birazdan da bu konuşmalardan kesitler dinleyeceğiz aslında hepsi kendi içinde oldukça önemli konuşmalardı hepsi ayrı bir deneyim biçiminden bahsediyordu bizlere fakat süre sebebiyle biz hepsini kesip yayınlayacağız Eğer forumun tamamını dinlemek isterseniz ki bu 1 saat 10 dakikalık bir kayıt yaklaşık olarak Açık Radyo'nun sitesinden web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz ee, dediğim gibi sahiden çok önemli deneyimler anlatıldı ve sahiden çok önemli şeyler konuşulmuş oldu. Ee, burada yayınlayacaklarımız konuşmaların sadece küçük birer kısımları. O yüzden anlaşılmaz yerler olabilir. Ee, Hrant Dink davası mücadele mirasımıza çok şey katmış oldu. Şimdi e, bir, yapılan bir çağrı var. Öncelikle onu da bir tekrarlayalım. Ee, 19 Ocak'ta... Ee, bu kez Taksim'de buluşuyoruz. Saat 13'te sessiz bir kalabalık olacak. Yine 2007'deki kadar kalabalık olmasının önemine vurgu yaptı aslında konuşmacılar. Ee, oradaki iradenin tekrarının önemini tekrar anlattılar bizlere. Şimdi bu konuşmalardan kesitler dinleyeceğiz ve en sonda da Yasemin Gö Göksu'nun e, söylediği bir şarkı var. Ee, birkaç şarkı söyledi aslında. Biz birini yayınlayacağız. Ermenice bir türkü. Ve böylece de Balık Gözü'ne veda etmiş olacağız bu haftalık. Şimdi de konuşmacılarımızdan Aydın Engin'le kaydımızı dinlemeye başlıyoruz. Bundan sonra da kaydı dinleyeceğiz ve dediğim gibi müzikle program son bulacak. Balık Gözü'nden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hrant'ı uğurladığımız 2007'nin 23 Ocağı, yani Salı günü, 5 yıl önceki Salı, rantı uğurladığınız o büyük tören kadar daha büyük bir toplantı görmedim. Olmadı Cumhuriyet tarihinde. Yaşıklarım var aranızda. Var diyen varsa, daha büyüğü oldu diyen varsa veri gelsin. Ne tipin Taksim mitingi, ne Demir mitingleri, ne Ecevit'in mitingleri. O gün Cumhuriyet tarihinin en büyük kitle gösterisi olmuştu. Yeni hayal kuralım. Ama hayal kurmakla yetinmeyelim, omuz verelim. <gülüyor> bu 19 Ocak'ta, Perşembe günü saat tam 13'te Divan Oteli'nin önünde buluşalım. Agos'a kadar yürüyelim. Sadece kendimizin gelmesiyle yetinmeyelim. Bağlı olduğumuz mail gruplarında, sivil toplum kuruluşlarında etkileyebileceğimiz, ulaşabileceğimiz herkese, bir daha herkese mutlaka o gün, Perşembe günü 19 Ocak'ta Divan Oteli'nin önünde Karantı uğurlamak üzere bir araya geldiğimizi anlatalım. Bu desteğe şiddetle ihtiyaç var. Bir kere daha gösterelim. Ya Devletin yargısının verdiği bu dava bitti kararına itirazımız var. Biz bitti demeden, yani gerçek katiller, azmettiriciler ortaya çıkmadan bu dava bitmez. Biz bitti diye, bizim bitmez diyebilmemiz için de gücümüzü göstermemiz lazım. Beş yıl önceki kadar kalabalık olmayı hayal edelim. Ve sadece hayal etmekle kalmayalım. Bu konuda bu çorbada hepimizin ya da çok tuzu olabilir. Bu konuda tembellik ve safsaklamak galiba bize yakışmasa gerek. Ertesi sabah aynaya baktığımızda yüzümüzü yıkarken dün grantı uğurlamak için ben üstüme düşeni eksiksiz yaptım diyebilmeliyiz. Yani gözlerimizi kendimizden kaçırmamalıyız. Söz Ahmet'in Ben buna rağmen... E, Hrant'ın e, ölümünün, öldürülmesinin bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. E, bu e, öldü ve bizi kurtardı diyebileceğimiz bir dini simgeye de benzeyebilir. Benim öyle bir inancım yok. Ama e, Türkiye'de zannediyorum e, Hrant'ın ölümünün arkasından gerçekleşen adımlar Hrant ölmeseydi bu kadar hızlı atılır mıydı bilmiyorum. Çünkü bir bizim, bizim kuşağın, bizim bugünün insanların üstünde çok büyük bir borç olarak sırtımızda duruyor. Özür dileme kampanyası kadar 24 Nisan'da Taksim'de da bütün bunlar bir tarafıyla Ermeni kardeşlerimize bir Yönelik Ermeni kardeşlerimize yönelik bir büyük borcun ödenmesidir. Ama esas olarak bence Hrant'a karşı Hrant'a, Hrant nezdinde sırtımızda olan bir borcun ödenmesidir. O bakımdan da ben Hrant'ın anısının Türkiye toplumunun geleceğini açacak bir kanlı Kötü Fakat belki de kurtarıcı bir an olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Cengiz Hoca'ya sözü bırakırken Fethiye Çetin burada. Aynı zamanda Rantik'in ailesinin avukatı. İnsanlar tam da bu Rabam El Mahdi'nin dediği gibi sinmediler ve aksine inadına belki daha fazla iş yapmaya başladılar. Neyle ilgili? Hafıza ile ilgili son 5 yıla baktığımızda hakikaten inanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de ve e, bu daha öyle e, bazılarının dediği gibi öyle yüzleşme işte falan değil hesaplaşma davralarda değiliz bence bir hafıza çalışması ve bir tanışma hatta e, tanışıyoruz, öğreniyoruz hiç bilmediğimiz şeyleri e, öğreniyoruz bütün Anadolu çapında öğreniyoruz bir kere kamusal hafıza geri geliyor. 24 Nisan almaları bunun e, tepe noktası. İnsan Hakları Derneği bunu ekezdir yapardı tabii ama artık iyice e, yayıldı. E, sadece on, onunla da kalmıyor. Bu e, ya, çağdaş gazeteciler derneği tutuyor. 24 Nisan 1915'te derdest edilen Ermeni gazetecileri de isteği alıyor. E, Anadolu'da e, katliamlar yaşanırken Ermenili, Ermeni komşularını e, kurtarmaya çalışan e, e, Ermeni olmayan e, anonim e, vicdanlılar çıkıyor ortaya. E, hiç işitmediğimiz isimler, Zohrab mesela, Krikor Zohrab, Daşnak e, e, yöneticisi, e, onun böyle bir insan olduğunu öğreniyoruz. Hakikaten öğreniyoruz yani. Bunlar son derece. Ee, bu da sürpriz e, Türkiye kamuoyu için. Bu kamusal hafıza sadece üstelik e, Ermeniler için değil, e, burada yok varsayılan bütün unsurlar için ve ben buna Sünni Müslümanları da dahil ediyorum, e, geri geliyor. Bireysel hafıza geri geliyor. İnsanlar e, soylarında, soplarında Ermeni keşfetmeye başlıyorlar. El, e, et, yanımda ee, bazıları gidiyor, vaftiz oluyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Kiliselerde vaftiz olmak istiyorlar. Ee, Ermeniliye veya Ristiyanlara dönenler var aralarında, ee, iddia etmiş e, olanlar arasında kültürel e, ve dinsel hafıza geliyor. sözü fertenteler atıyor. Şimdi, Şimdi asıl şöyle bu gözleri dolmak. Ee, ağlamak, insanın içinin ağlaması, e, galiba bir yandan koskocaman e, gülümsemesinin yanısına galiba Fırat'ın bir özelliği o. Ağlatan bir insandı. Yani e, o bizim geçmişle e, bağlantımızı kurarken aslında biz sadece şu an Fırat'a ağlamıyoruz. Biz aslında Fırat'la birlikte kaybettiğimiz her şeyi ağlıyoruz Benim çocukluğum Ermenilerin, Rumların, derin bol miktarda olduğu bir mahallede geçti. O insanlar zaman içinde yok oldular. Fakat ben onları düşünmedim bile aradan geçen zaman içinde. Grant'la birlikte ben o geçmişime daldım aslında. O geçmiş Grant'la birlikte geri geldi. Grant'la birlikte geri geldi ve bu bizde inanılmaz bir şey yaptı. Yani Yaratılan şey tam da o eskiyle kurduğumuz bağlantılarda aslında. Bağlantıları yeniden kurmaya başladı. Bu ve öyle bir sonuç yarattı ki bu mesela Şöyle şey oluyor. Geçmişle şöyle bağlantılar kurmaya başladık. Aslında bu yeniden süreç <gülüyor> yürüyen bir süreç. Su çatlağını buldu dediğin, dediği zaman, biz bu o sözleri yeniden dilediğimiz zaman artık bu bizim için bir işaret. Bu sadece söylemiş olduğu ilginç bir laf değil. Ya da başkasından aktararak, çok etkilenerek bize de aktardı yani Bizim de çok etkilendiğimiz bir laf değil. Biz bununla aslında geçmişle bağlantı kuruyoruz. Hrant'la bağlantı kuruyoruz. Ne içimizde yaşıyor. Hani içimizde yaşıyor demiyor ki bu kahramanlar için. Evet gerçek anlamda yaşıyor. Bu yaşıyor olması ...galiba en önemli mesele burada. İçimizde yaşadığı için ne olursa olsun... ...bu mahkeme örneği gayet kadık bir şekilde... ...abuk sabık, ıbrı böyle bir takım sonuçlarla bitse bile, ...o su çatlağını buldu... ...acımızı sırtlanıp taşıyoruz... ...gibi neredeyse... ...artık bizi anlatan kelimeler haline gelmiş olan bu cümleler... ...bizim hikayemiz artık. Söz ve tecrütlüden. Sadece on dakikalık bir zaman dilim içerisinde buraya düşen telefon bilgileri gelsin istedik. Bunlar bir türlü gelmedi. İnanılmaz bir direnç. Bu davanın en büyük özelliklerinden biri de o. Dava sırasında gördüğümüz ee, bir kurum ve kuruluşlar ve bürokrasi inanılmaz bir direnç gösteriyor. Bu e, delilleri e, elde edebilmemiz konusunda. Bu tam 5 yılın bitimine çok az bir süre kala geldi bu kayıtlar. O da kamuoyunun baskısıyla geldi. Basın bunu gerçekten çok e, iyi bir biçimde, iyi bir kampanyayla e, yürüttü. Ve ondan sonra bu kayıtlar geldi. Gelince mahkeme aldı. Biz dedik ki aman tedbir koyun bunları Hani ne olur ne olmaz. Silinmesin. Tedbiri de koydu ve davayı bitiriyorum dedi. Bir dakika dedik. Yani şimdi bunların bir değerlendirmesi lazım, bir analize tabi tutulması lazım, bu eşleştirmelerin yapılması lazım. Bütün bunların yapmadan nasıl olur bu? Bir bilirkişi kurumuna gönderin hiç değilse dedik, uzman bir bilirkişi kurumuna. Ben bu konuda kararımı verdim, yeni karar vermeye gerek yoktur dedi ve reddetti. Bu arada duruşma savcısı, ben bu kayıtları gönderdim terörle mücadeleye ve onlardan rapor aldım dedi. Yazılı bir rapor haricen emniyet bunları incelemiş ve sanıklarla hiçbir ritvaatını bulamamış. Bu bilgiyle bir son düşmeye <gülüyor> girmeden önce özellikle din <gülüyor> kâldesinden genç arkadaşlarımızın ve genç e, bazı diğer arkadaşlarımızın onlara yardımıyla oluşturdukları bir bilgisayar programı bu e, kayıtları oturduk. Karşılaştırdık ve şunu bulduk. Polisin irtibat yoktu dediği bu kayıtlarda ki sadece 10 dakikalık zaman diliminde bu. Pek çok irtibat bulduk. Birincisi olay yandı olay yerinde. telefonlu kullanan kişilerin daha önceden sanıklarla dosyanın içindeki bazı isimlerle irtibatlarını tespit ettik. Ayrıca olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 numaranın da sanıklarla irtibatını tespit ettik. Demek ki 18 ve 19 Ocak 2007 tarihlerine ilişkin kayıtları incelense kim bilir neler çıkacak. Sözü Garo bırakıyorum bu arada. Şimdi neyse bu iken böyle. Bu suç bakın Frant abi hep bir hikayeyi anlattı. O hikaye öyle değil dedi. 1915'i anlattı. 1915'i yaptılar. üstünde örttüler. Hatta bugün ders kitaplarında diyorlar ki arkamızdan hançerlediniz. Biz de işte sizi göndermek zorunda kaldık. Şimdi dün bir SBS sınavı oldu benim okulumda. Belki basından takip etmişsinizdir. İşte Ermeni mezalimiyle ilgili bir soru soruldu. Hala düzen bu şekilde çalışıyor. Hala nefret ettirme, ötekileştirme üzerine çalışıyor. Hürriyet gazetesi 15 gün önce Fransa meselesinden sonra azgın azınlık diye bir manşet attı. Suç tekrarlıyor. Rant abi öteki nefret objesi olarak ortaya koydum yine bizi işaret ediyor. Parmayla bir şey gösteriyor. Çünkü bu suç cezalandırılmadı. Suç cezalandırılmadığı sürece Grant abinin söylediği o naif meseledeki gibi değil aslında. Yani O gün öyleydi belki öyle söylenmesi gibi. Ama bugün olsa ben daha metale katıyorum öyle söylemezdi. Çünkü bu suç cezalandırılmadığı sürece tekrarlıyor. O yüzden Batı bu yasayı çıkarıyor. Ben destekle... O ayrı bir şey. Ama ben istiyorum ki o yasa burada çıksın. Biz bunun mücadelesini yapalım. Çünkü benim acımla dalga geçebildiği sürece... Onu aşağılayabildiği sürece biz yapmadık, yaptık yine yaparız da diyebilir. Hatta siz bizi kestiniz diyebilir. Çünkü benim acıma dalga geçme özgürlüğü var. Benim acıma küçümseme özgürlüğü var. O yasa burada çıkmalı. Dışişleri Bakanı diyor ki dünyanın neresinde elmeni varsa gidip konuşacağız. Salı günü gelsin o mahkemenin önünde konuşsun. O aileyle konuşsun. Ben bunu istiyorum. Önce buradakilerle konuşsunlar. Ya. Türkçe konuşalım hem de. Ya biz Türkçe konuşuyoruz. Gerçi diasporadakilerim de pek çoğu Türkçe bilir. Buralı insanlar, ha diaspora diye ötekleştirilmişse benim akrabalarım, onlara da ama önce burada konuşuyor, burada insanlar var. Ya ben istediğim mücadelemiz sonunda artık ben bu Ermenilikten istifa edemiyorum, ayrı bulaşmış bir şey ama <gülüyor> Ermeni olmak normal bir şey olsun istiyorum. Bu kadar da Ermeni olarak tanımlanmayayım istiyorum, Garo Paydan olayım istiyorum birey yolla. Bu bunu, bunu becerdiğimiz zaman her şey yoluna girmiş olacak. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya Sevimcoğlu'nda Medya nereye? Biliyoruz ki Medya nasıl ki Yargı, savcılık Bir sürü şeyi gizledi Çarpıttı Manipüle etti Medya da tabii ki buna aynı şekilde e, paralel bir şekilde davrandı. Mesela bu kayıp bantlar hakkında kaç gazeteci, 3-5'te Ali Bayramoğlu'nu biliyoruz, Oral Çalışları'nı biliyoruz birkaç kişi ama bu süreçte eksik soruşturma. O soruşturmada her aklı Selim'in düşündüğü gibi işte kişinin e, şu sorular sorulması gerekiyor ama bir sürü şey özellikle sorulmadı. Şahitler nerede bunlar? <gülüyor> Kamera kayıtları. Medya bunun üstüne hiç gitmedi. Medya da çok ciddi anlamda suskunluk içerisine büründü. Yani biz hep medyada görülenlerden bahsediyoruz ama esas önemli olan dezenformasyonda görünmeyenler, yazılmayanlar. Bu konuda sorgulayıcı eleştiren bir medya şeyi görmedik. Hep tetikçinin kimliği üzerinden gittik. Tetiği çektirenler bunun arkasında var olan o zihniyet arka plan dair hiçbir şey sorgulanmadı. Bu Umarım, yani çok söyleyecek bir şey yok. Dediğimiz gibi ayın 19'u neticeleniyor. Ama bu sayede yine onu söylüyorum. Müteşekkir olması lazım Türkiye kamuoyunun ve uyanan bir takım bu sindirilmiş narkotik etki yüzünden medyanın bombardımanı karşısında bu saçılan ideolojik karşısında işlevsizleşen kitlelerin artık Biraz uyanması gerekiyor ve medyada bu konuda öz eleştirisini yapması gerekiyor. Öz denetim mekanizmasını devreye sokması gerekiyor. <gülüyor> Bunlar tabii ki bizim gönlümüzden geçen şeyler ve sorumluluklarımız. Söz Rolide, Rolide, Rolide. Yahudi cemaatinin temsilcileri Cumhurbaşkanı'na çıkıp bir talette bulundular. Ve antisemitizm suç olsun dediler. Bunun iması şudur. Antisemitizm oluyor bu memlekette. Bunu bir Yahudi söylemez Türkiye'de. Bir Yahudi'ye sorarsanız Türkiye'de ırkçılık, antisemitizm semitizm yoktur. Bunu geçtiğimiz yıl içinde iki defa Yahudi cemaatinin resmi temsilcilerinin kamuoyu önünde gazetelere çıkacak şekilde, ben öyle haberdar oldum, şikayette bulunması, başvuruda bulunması, eleştiren sözler etmesi işte Kral'tan sonra ancak olabildi. Çünkü öyle değişti ki memlekette hava. Yahudi cemaatinin resmi temsilciliği bile bu kadar sessiz durmanın artık bir azar bilincine vardılar. İkinci bir etkisi miras diyebiliriz. Bana sık sık eee gazete okuyucularından Yahudi bayramlarını kutlayan meyiller geliyor. Ben zaten öyle anlıyorum e, bayram olduğunu. E, bu benim çok ilgimi çekiyor. Genellikle de bu taraf gazetesinin özellikle Müslüman okurlarından geliyor. Daha önce bana yazmış oldukları için filan Ben anlayabiliyorum. Bu Anadolu'dan, İstanbul'dan değil genellikle çok dindar bir dille bana mail yazan insanlarda mesela Pesah bayramını kutlayan mailler geliyor. Ee, bu çok enteresan. Mesela geçtiğimiz işte ne oluyor? 3-4 3 hafta önce e, Noel bayramında Noel'imi kutlayan mailler geldi. O Şimdi burada Yahudiler buna ayet mı bunu bilmiyor, ben Yahudi miyim, Uzaylı mıyım, Rum muyum bunu bilmiyor Ama bu da bence hıratın mirası. Yani Türkiye'nin çoğunluk Sünni Müslüman kesimi içinde azımsanmayacak bir kesim bu konuya hassas olmaya başladı. Daha önce böyle bir şeyin bilincinde bile değillerdi. Ben 1982'de Erzincan'da askerlik yaptım. Hoş bildiğin değildi. Ee, yani askerlik zaten hoş değil ama Erzincan'da hoş değil. Kusura bakmayın aranızda Erzincan'da varsa. Ama karşılaştığım hiç kimse Yahudi nedir bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Şimdi Erzincan'dan bir Müslüman, inançlı, sünür Müslüman birisinden Noel Bayramı'nımı kutlayan mailler alıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benden önce söyleyenler de oldu konuşmacılar arasında. Hıralt'ın mücadelesinin mirası değil maalesef. Bu anlattıklarım. Hıralt'ın ölümünün mirası. Hıralt'ın ölümü. O delik, tabanı delik, ayakkabı. O cenaze o kadar bu memleketi etkiledi o kadar bu memleketin havasını değiştirdi ki işte miras bu. Konuş hocamızın fukuras teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ülkede yıllardan beri Ermeniler öldüklerini Kürtlerde yaşadıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Ama bir türlü nasıl bir memlekette yaşıyorsak bu türlü gerçekleşmiyor. Sevgili Hrant'a bir televizyon programında Ermeni olmak nasıl bir duygu diye sormuşlardı. O da çok iyi bir duygu, hepinize tavsiye ederim diye <gülüyor> yanıt vermişti. Hırat'a dedim ki, ya Hırat bu ne iştir? Daha önce Einstein'a da Gestapo çıkarken kendi isteğimle çıkıyorum diye yazılı metin istemiş. O da Gestapo'yu herkese tavsiye ederim diye bir metni imzalamış. Ya dedi şimdi ben e, Einstein mı olduk diye görüşmüştük. Ama maalesef en sonunu Danıştay saldırısı olduğu zaman aramıştım. Benden duymuştu. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Son derece tedirgindi, de e, kendini e, yalnız hissediyordu, yalnız bırakıldığını e, düşünüyordu. E, Hrant'ın siyaset arkadaşıyla birlikte siyaset yaptık. Belki içimizde yer altı siyasetinden yer üstü siyasetinde en erken çıkan o oldu. En önde olan o oldu. Dedik, o yüzden öncelikle onu buldular. Ama Hrant'la birlikte siyaset yapmak tek başına bir onur değil. Aynı zamanda çok büyük siyasi sorumluluk. Ben bunu Ahmet Kaya'da da hep hissederim. Ahmet Kaya'nın ve Hrant'ın yalnız bırakılmasını da çok hissederim. Yani Ergenekon çetesi onu vurmadan önce davalarda zaten vuruyordu. Ve Hrant e, kendini yalnız hissediyordu bu davalarda. Çevresinde bir avuç insan vardı. Ve biz o insanları, yani arkadaşları ikna edemedik. E, Hrant'ın etrafını bir zır örmeye. Bir Arada Yaşamı Savunalım mitingi yaptığımız o kürsüde değildi. Kenardan e, izlemişti. Yazılarda müdahale edilmek istedi vesaire vesaire. Bakmayın şimdi herkes yarıp gelip bir poz verip davalarda, fotoğrafta yaralı, sonra çekip gidenlere falan. Hrant olsa şimdi bana kızardı. Ya bunları niye kendine dert ediyorsun derdi ama arkadaşlar farklı bir Türkiye inşa edeceksek öncelikli işimiz her türlü siyasi ahlaksızlığa, her türlü siyasi pişkinliğe karşı kararlılıkla mücadele etmekten geçiyor. Hrant'ın gözüyle bakmak demek, Hrant'ın yazılarına bakmak demek. Hrant'ın niye yalnızlaştığını anlamak yazılarına bakarak mümkün. O yazılara baktığınızda bir fikir verir çünkü yazılarında zaten kendisini anlatıyordu nasıl bir Türkiye istiyordu buradaki insanlar nasıl bir Türkiye istiyorsa demokratik sosyal bir cumhuriyet talebi onun da talebiydi bugün baksa Agos dergisi, Robert'in yazıları diğer arkadaşlar çok memnun kalırdı bu, bu sürecin kendisi rolunu bulabilirdi belki ama biz Hırat'ın avukatlarıyla beraber ayım kararını niye uygulamıyorsunuz diye bu ülkenin başbakanına dışişleri bakanına İçişleri Bakanı'na soru önemlileri verdik ve bize cevap vermediler. Bence davanın bittiği anda budur. Bir siyasi irade burada yok. Seçim önce Sayın Başbakanlığı da uzun zor diye baş başa bu konuyu konuştuk. Orada da anladım ki bu konuda bize bir yanıt gelmeyecek. O yüzden bütün bu dava sürecinin bu hale gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yine bence bir siyasi siyasi pişkinlik meselesidir. Önce söz vardır diye yazar kutsal kitaplarda. Önce söz verdiler, aileye söz verdiler, sonuna kadar gideceğiz dediler ama sonuna kadar gidilemedi. O yüzden hakikaten Türkiye'deki bu siyasi pişkinliği, bu siyasi ahlaksızlığı kaldırabilmek mümkün değildi. Prant'ı siyaseten yalnız bırakmanın çok ama çok ağır bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukla baş başa yaşıyoruz. Çünkü zaten ona tuzak kuranlar, onu öldürenlerden biz ne bekliyorduk ki? Onun arkadaşları, bizler onun zamanında yalnız bırakmamalıydık, onunla birlikte olmalıyız. Bir avuç insan dışında maalesef bu sınavda kaldık. Teşekkür ederim. Ne söylesen zaman eski bir nehir akar dediklerime.